67 Davud etay Babası Nasiri Kûfî'dir. Zühd ve takvasıyla meşhurdur. İmam-ı Azam'la sohbet ederdi. Harunür Reşit ve diğer rütbe sahiplerinin hediyelerini kabul etmezdi. Üstadı Habîb-i Râî'dir. Gençliğinde bir şarkıcıdan Hangi güzel yanak ki toprak olmadı Hangi tatlı gözdür ki, yere akmadı? Beytini işiterek, kalbine bir ateş düştü. Şaşkına döndü. Derdine deva bulmak için dolaştı. İmam-ı Azam, Ebu Hanife'nin kapısına geldi. İmam, bunun yüzünün renginin değiştiğini görünce, sebebini sordu. Halini anlattı. Dünyadan soğudum, dedi. İmamın gösterdiği yolda, Züht ve takva iledi ve imamın derslerine devam etti. Sonra Habibi Rai'den feyz alarak kemale geldi. 165 miladi 781'de Bağdat'ta vefat etti.